Evet değerli dinleyiciler Yeniden birlikteyiz İslam'dan hayata ölçüler Bendeniz Ahmet Taş getiren Nurettin Yıldız hocamla Günahı konuşuyoruz Günahın Büyük günahlar bölümü Oradan da e, Şirk üzerinde duruyoruz Yani büyük günahların Başında günahların zikri günahı. Günahların günahı, günahı gün. olarak resul Ekrem Efendimiz Sizin sallallahu aleyhi ve sellemin en başta zikrettiği günah Kur'an'ın zulüm olarak e, Nitelediği günah Hocam e, İhlas suresinin e, Üç kere okunmasının Kur'an'a bedel olmasının da Şirk hassasiyeti Bedel demeyelim Kur'an'a muvazi, muvazi ya, Kur olmasının yani. da, Evet Şirke karşı Bir hassasiyet donanımı olduğunu ifade etti oradan Devam edelim birkaç diğer Büyük günahı da bu arada Değerlendirelim diyorum Hocam buyurunuz Şimdi ile ilgili bir şey daha Söylemek lazım Şirkin dışında işte 60-70-80 Daha günah var diyelim evet. Hepsinin ortak bir paydası var Hiçbiri için Allah Bunu affetmeyeceğim Bunu cezalandıracağım buyurmuyor evet. Her günahın e, Af kapısı açıktır evet. Kul yeter ki tövbe etsin. Şirk için yoktur bu Şirkin tövbesi yoktu Yani şirkten şirkin mağfireti yoktur. Şirkten dönüş dönüş manasında değil. Dönüş vardır ama. Yani e, zihni arındırmak iman var. İma yani i̇man. zihindeki o şirk tortusunu atmak. Attıktan vardır. sonra Evet. Kapı herkes açık. Evet. Yani şirk ne kadar büyük olursa olsun ben bıraktım ya Rabbi diyene Allah sen kal orada almıyorum seni demiyorum. demiyor. evet. Yalnız fark şurada. Şirk Kul kendisi dönerse affediyor Allah. Evet. Gel iman et diyor. Diğer bütün günahlarda ise e, kul e, tevbe ederse Allah Teala e, kesinlikle tevbesini kabul ediyor. Tevbe etmezse kıyamete intikal ederse büyük günahlar şirkin dışındaki büyük günahlar Allah Teala e, cehennemde cezanı çek cennete gir diyor mümin olarak öldüğü için. Veya işte şefaat uğruyor Bir şefaat görüyor Onun için Veya Allahü Teala bir sebeple mağfiret ettim seni diyor. Evet. Ama şirk için bunlar yok evet. Şirke şefaat Ve benzeri hiçbir şey umut yoktur Şirkin tek umudu Dünyada iman etmektir Belki hocam o şirkin Zorluğu biraz da e, Zihin formatında Yaşanıyor olması Yani bir kere insan Oralara saplandı mı Hakikaten bütün bir zini yapıyı bozuyor o şey. Onun içinde yani ben biraz mesela şirke karşı bir hassasiyet donanımı, bir iman bilgilenmesi değil mi? Bir iman eğitimi gerekiyor. Yani şirke asla kapı aralanmayacak bir iman eğitimi. Şimdi hocam imanı sosyal bir tercih gibi görünce bu şirkin anlamı olmuyor. Yani işte Türkler Türkiye'de doğarlar, Müslüman diye bir gelenekten doğarlar. Cenazelerini muhakkak kıldırırlar. Yaşlanınca hacca giderler. Böyle bir Müslümanlıkta şirk eğitimi olmaz. Ama eğer Müslüman olmak kainat üzerinden bakıldığında Allah'tan yana olmak diye adlandırılırsa evet. her şeyini Allah'a endekslemiş bir yaşam tarzının adı Müslümanlık olursa şirkin neye mal olduğu anlaşılıyor o zaman. Evet. O zaman bakıyorsun ki insanoğlunu Allah müminler ve mümin olmayanlar diye ikiye ayırmış. Şirki mümin olmayanlardan sızmış kimyasal bir sorun olarak telakki ediyorsun. Hmm. Toplumun içine sızıyor. Önce bireye sızıyor. Sonra bu yavaş yavaş topluma yayılıyor. Mümin toplum içerisinde şirk Küfür tarafına kaçacak bir sorun oluşturuyor, barajı deliyor. Evet. Mümin kitlede fesada neden oluyor. Mesela Allah cehennemle korkutuyor. Evet. Cennetle umutlandırıyor. Saf mümin cehennem korkusuyla e, günahlardan uzak duruyor, salih bir insan oluyor. Şirk bulaştığında e, A, B, C versiyonları ile hangisi olursa olsun şirk bulaştığında Önce kendisi yerleşiyor Beyne, topluma Ondan sonra günahlara Davetiye çıkarıyor Mazeret uydurmayı beceriyor insanlar Hı. Bu sebeple Buyurduğunuz gibi şirk Sıradan bir günah değil Beyin üzerinde e, Beyin fonksiyonlarını Tümöre uğratan e, Beyin fonksiyonlarını işlevini Yitittiren bir hastalık evet, çok bu, bu sebeple e, Zina bile ...en çirkin... ...yani şirkten evet. sonraki en çirkin günahlardan... ...biri olduğu halde... ...nihayetinde mesela... ...şöyle şöyle bir ceza ile... ...insan ondan kurtuluyor... ...tövbe ile kurtulabiliyor... ...ama dönüyorsun şirke... ...şirk %100 dönüş istiyor... ...yani evet, iman evet, istiyor evet. yeniden... ...bu sebeple şirk... ...büyük günahların da büyüğü... Evet. ...suçların suçu... ...günahların günahı şirk hepsi ondan ürüyor evet. şeytan da bütün günahların faili ana dispiratörü deyim birinde ise ilk itirazı ben niye secde edeyim ki bende de bir az çok güç var Hı. Yani ilk şey isyanda şirk hastalığı vardır evet. kendini güç sahibi görme hastalığı vardır bu sebeple e, yani e, bir hastalık düşünüyoruz kolum kırılıyor mesela çok basit alçıya alınıyor vesaire. Yani oyuncak gibi. Hatta kendiliğinden de eğri büğrü tutuyor kolu. Hiç doktora evet. gitmesen bile. Ama kandaki hücreye karışmış bir hastalık öldürmeden bırakmıyor bir de. Evet. Öldürüyor. Onun için yani bir kısım hastalıkları başkasına bulaşmasın diye karantinaya alıyorlar. Evet. E, doktorlar maskelerle giriyor hastanın evet. yanına. Yani iyileştirirken bile başkasını öldüren bir hastalık. Şirk de böyle. Evet. Şirk beyin hastalığıdır. Şey, kan hastalığı gibi. evet şey de konuştuk <gülüyor> epeyce konuştuk şirki ama hocam şöyle de bir şey aslında e, yani malum günahı e, bir Müslüman için işletim hatası diye niteliyoruz evet. yani şirki de günah olarak aldığımıza göre gene bir Müslüman'dan söz ediyoruz yani Müslüman'dan ama, söz ediyoruz ama, işte ama, ama sınırda bir şey bu. Yani yani işletim hatasından çıktı çıkacak bir e, durum söz konusu değil mi? Yani zarar bazen o boyutu alıyor ki artık ölmüş sayıyoruz. <gülüyor> evet. Yani beyin evet. fonksiyonlarını tamamen bitiriyor. İlk girdiğinde hala Müslüman yaşıyor. Tıpkı kana karışmış ölümcül bir mikrop evet, hemen öldürmüyor, evet. üç gün içinde öldürüyor mesela diyelim kanser hücresi. Evet. E, o üç günde yaşıyor görünüyor. Evet. Müdahale edilirse, kurtulursa hasta ayakta kalıyor. Kurtulması üç gün sonra bitiriyor. Evet. Şirk de mümine veya mümin bir topluma girdiğinde hemen o gün kafir yapmayabilir. Evet. O düzeyde şirk olmayabilir. Yani Allah yoktur diye haşa bağırmak İyili. belki evet. büyük bir suç. İşte Allah üçtür, dörttür haşa böyle bir şey söylemek büyük suç. Belki bu değildir ama bir boncukla başlıyor olabilir bu. Evet, evet. Bir boncuk zafiyeti ya da kandaki bir gibi karışımı gösteriyor olabilir. Bu sebeple şirki biz ölümcül görüyoruz ama belki de anlaşılması gereken noktalardan biridir. Yani müşrik dediğin Allah tanımaz, peygamber tanımaz, peygambere kılıç kaldırmış adam ya. Bu da Haç'tan yeni geldi. Haç'tan evet. yeni gelmiş üstelik mesela öyle sahne oluyor ki Mekke'de şirk yaptın deniyor. Mekke'de şirk yaptın deniyor. Ee, bu bir risk. Burada üstadım isterseniz e, yani uygun görürseniz bu şirk konusuna bir açılım getirmek istiyorum. Belki Lütfen. konuyu sadece şirkte daraltacağız ama şimdi bilhassa haç dedim de oradan giriş yapmak istedim. Ee, yani filancalar diye bir isim vermemiz doğru değil. Belli yörelerdeki mümin kardeşlerimiz Mesela Suudi Arabistan'daki yaşayan Kardeşlerimiz oradaki mümin kardeşlerimiz Şirk ve müşrik kelimesini Çok kolay kullanıyorlar hmm, Tekfir ee, Çizgisi gibi yani. Burada çok enteresan bir örnek vereyim En çok tenkit edildiğim e, Konulardan biri Rabıta Sorusuna verdiğim cevaptır evet. Antalya'da hanımlarla e, Yaptığımız bir toplantıdan ee, bir bayan eşinin e, rabata yapıyor diye ona karşı çıktığını, bunu şirk gördüğünü Seher anlattı. Ben de ona cevap verdim. 3000, 5000, 10.000 değil. Yani artık e, bitecek kadar e, bir ilgi gördü o. Ben onu dedim gitti böyle bir stüdyo bile değildi orası. ul orta bir yerde cevap vermiştim. Şimdi bir grup orada şu cevabı verdim ben. Evet, rabata Bakara Suresinin şu şu şu ayetleri, Ali İmran Suresinin şu şu ayetleri, filan gibi böyle namaz gibi tarif edilip, dinde bir yere oturtulabilir bir şey değildir. Evet. Ama Hristiyanlıktan da intikal ettiğini söyleyecek kadar da, yani cümlelerin ortalamasını söylüyorum, Hristiyanlıktan intikal ettirdiğini söyleyecek kadar da, e, ileri gidilmemesi gereken bir uygulamadır. Şu ki bir mümin, rabıta yapmayı kendisine, e, huzuru açısından ibadet lezzeti açısından faydalı görüyorsa yaparsan yap evet. Yapmayan da kafir oldu denemez Yapana da müşrik demek çok tehlikeli evet. Çünkü müşrik ve şirk ötesi olmayan bir ölümün ifadesi Daha ötesi evet. yok bunun yani Bunu Allah'tan korkmak lazım Bunu nasıl kullanıyorsunuz diye söyledim Üstadım sanki bir aspirin tarif ediyormuşsun gibi ya, Yok aslında sayılır şu müşrik demek lazım tavizdir bu ödüm patladı üstadım yani ödüm evet. patladı neden ya bir insanın müşrik olması Ebu Cehil'in ikizi olması demek ya, ya bunu üstelik bu kadar de kolay... olsa olsa bir ibadet hatasından evet. mesela namaza iki rükû yapmış fazladan diyelim evet yani bunu Allah rızası için yaptığını düşünen bir insan üzerinde uygulama, abes, tehlikeli, bir de hadisi şerif var, bir mümin bir mümine kafirlikle itham ettiğinde ortada kalmaz bu, döner geri gelir, eğer o adam da yoksa sahibini bulur. Bir grup kardeşimiz, böyle radikal madikal diye isim vermek istemiyorum, şirk kelimesinin ulu ortağı, yani evet. para limiti gibi kullanıyorlar. işte lira, dolar der gibi müşrik mümin. Çok tehlikeli üstadım. Yani Allah'tan korkmak lazım. Bir bu şirk bizim aramızda ne kadar dolaşırsa o kadar da revaç bulacak demektir bu. Belki hocam yani çok eee müşahhaslaştırmak yerine zihniyet planında uyarıları evet. yoğunlaştırmak lazım. Yani şunlara yönelmemeli vesaire. Mesela rabıta konusunda da Şimdi biliyorsunuz yani tasavvufta bu bir disiplin olarak, bir terbiye metodu olarak evet. kullanılıyor. Şimdi geçen Osman Nuri Tokbaş Hoca ile de bir sohbetimiz oldu. Sami Efendi Hazretleri ile şey olarak. Orada da geçti bu rabıta. Yani rabıta muhabbettir. Terbiyede bir metottur. Ama daha ötesine gitmemek lazım. ...gibi bir mesela... ...ifade kullandı o da... ...yani daha ötesinde ne var efendim dedim... ...işte risk var dedi... ...yani, evet. yani risk var dedi... ...riski olmayan ne ha, var hocam... ...işte o riske işaret etmek lazım ama... ...bunu bir terbiye mühenselesi olarak da... ...yani bulunduruyor... ...tasavvuf... Ee, ...o da önemli bir tecrübe e, getiriyor... ...oradan da şık çıkarmak... ...yani o da Burada hakikaten... ...buradaki cümlelerimden birinde dedim evet. ki o cevapta... ...yani üç bin bin değil milyonlarca müminin asırlardan beri yaptığı bir işe şirk demek evet. İslam'ı yüzde seksenini cehenneme atmak demek ne yapıyorsunuz evet. siz dedim hocam cevapta birisi ısrarla avukat bir kardeşimiz hemize diyor ki bütün insanlık öbür tarafta olsa ne olacak diyor mümin bir kişi kalmaya razı insan değil <gülüyor> midir diyor <gülüyor> hocam Ödüm patladı evet. Nereden ben böyle bir söz mı denir? <gülüyor> Ama hocam Mugalata 3 kişi 5 kişi olur evet, ve evet. Okumamış cahil insan yapabilir bunu hani. Kolay çiziliyor insanların üstü hocam. hocam kafirin üstünü kimse çizmiyor Bir umut bekliyor <gülüyor> herkes yani, Teslis sahibi %100 Cehennem kütüğü bir kafire umut bağlıyorsun Yok işte şöyle yaptı Böyle yaptı ola ki cennete girer Ebedi cennet göreceği yok adamın Ona evet. bir umut bağlıyorsun Sabahlara kadar namaz kılan adamı yani bir kere şunu söylemek lazım. Yani e, bu bir iştahat meselesidir. E, mümin kardeşimizden iştahatı böyle görmeyen de kendi bildiği gibi yapsın. Evet. Sen de nasıl terbiyeni yapacaksan yap. Yani ama, gene uyarılar yapılabilir. Ama hakikaten müşahhaslaştırıp şey yapmak. Yani bir kesimi üstüne çizgi çekmek. ya yani Bu kabul edilemez. Yani şimdi biz evet e, burada şirki konuşuyoruz ya. Şimdi böyle ödün patlıyor. Yani ateş mi yayıyoruz ya da benzin mi veriyoruz? Elindeki bütün o şeymiş, mücerret yapıyor. Yani, yani şu çerçevelere dikkat etmek lazım diye. Bu uyarılar da bence ihtiyaç hocam. Yani e, Elbette ama evet. hocam düşman için hazırladığımız silah elimizde patlar o zaman. Evet. Yani biz e, Ebu Cehil'ler için hazırlanmış bir programı anamız babamız için söylüyorum. Bir kardeşimiz e, geldi psikiyatrik tedavi görüyor hocam Evet. hususi e, Konya'dan kalktı geldi e, psikiyatrik tedavi nedeni ne biliyor musunuz hocam bir e, böyle keskin arkadaş grubu içerisinde o müşrik bu müşrik şu müşrik böyle saymışlar aynen izah edeceğim dedi ki e, biz dedi yani sıradan sokakların kafir dolu olduğuna müşrik dolu olduğuna hükmediyorduk dedi ondan sonra Sonra evet. dedi annemize babamıza kadar intikal etti dedi. Bir gün eve gittim. Anneme dedim ki sen imanın ne durumda seni test etmek istiyorum dedim. Babam yanıma geldi. ikisine de beraber iman testi yapmış. Allah Allah. Vay be kafir herifler, müşrik herifler diye onların müşrikliğine karar vermiş. Testten geçememiş 70 yaşında kadın, <gülüyor> 75 yaşında babası. Evet. Bundan sonra e, yatmış. Sabahleyin bu evi terk ederim ben düşünmüş. Bunların evinde ne işim var benim evet. Sabahleyin kalktığında Hasta olarak kalkmış Hastaneye kaldırmışlar bunu Ben kafir müşrik bir anne babanın Çocuğu olarak niye yaşadım Bu kadar cahillik nasıl yaparım diye düşünmüş evet. Yani çukura düştü Bomba yani. elinde patlamış evet, hocam. Evet. Elinde patlamış evet. ben de maalesef ee dinle Dedim ki güzelim merak ettim dedim Seni bu bilgiye ulaştıran nedir dedim. Bana da bir izah eder misin Tabi hocam dedi Üstadım dört dakika konuşabildi işte Ebu ile efendimiz böyle dedi onlar şöyle diyorlardı. Dedim ki biraz daha izah etmen gerekiyor dedim üç dakika daha konuştu 7 dakikada pili bitti hocam. Evet. Başladı aynı cümleleri tekrar etmeye dedim ki bak güzel kardeşim yedi milyar insanız bu dünyada adam başına bir dakika konuşmayı bile az görüyorum ben sen milyara bir dakika konuşuyorsun dedim. Yedi dakikada bitirdin İslam'ı dedim ya Başka imanla ilgili bildiğin bir şey yok mu senin Yok dedi Dedim bak yedi dakikalık bilgiyle insanların imanıyla oynama dedim Evet, evet. Tabi hiçbir faydam olmadı hocam Beni de doğru, basit gördü evet. Bu bir hastalık Evet. Yani bu hastalıktan çekinmemiz gerekiyor Yani Müşriklik bir afet Bir ölüm Ebu Cehil müşrik olarak Öldü Allah da siz dikkat edin Diyor bize evet. Bu yakıyor Evet. Bu yakan şeyle oynamak da tehlikeli, başkasının üstüne atmak, atmak da tehlikeli. Da, evet. Bir kere bireysel olarak bu müşriktir kararını münferiden vermemiz yanlış hocam. Evet. Filan hatası. Şunu diyebiliriz, bu şirke götüren hatalardandır deriz. Evet, evet. Bu normaldir. Ne gibi mesela deterjan yersen kanser yapar. Deterjan yenmez Evet. Yahut şu kanser yapar denebilir ama deterjana tutan da kanser oldun öleceksin denmiyor. Evet. Yani kanser yapan bir şeye tuttun demek başka, kanser oldun demek öleceksin evet. demek başka. Yani bu şirk konusunda Allah'tan korkmak gerekiyor. Yani ciddi bir şekilde Müslümanlar olarak biz kendi katillerimiz gibi, yani hatta kendi imanımızın da katili gibi, e, camilere girip çıkacak halimiz yok yani camiye nefret etmeyi beraberinde getiriyor bu kendi akrabalarından uzaklaşıyor e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müşrik olduğu belli olan amcasını son nefesine kadar bırakmadı evet. sen müşrik olup olmadığı hakkında kimsenin fetva vermediği birisini müşrik diye selam kesiyorsun evet. bunu da Allah rızası için yapıyorsun yani şirk bir afet müşrik afete düşmüş helak olmuş birisidir ama kimin müşrik olduğuna kararı Allah verir evet. kullar birbirlerinin hükmünü verdikleri zaman bu hayatın bir anlamı kalmaz bazen de yani başkasını yargılama sapmasının aracı haline geliyor değil mi hocam bu bir teselli bu bir, teselli. Bu bir evet. teselli yani kendini düşünmüyorsun başkasının imanı üzerinden cennet pazarlıyorsun yani evet. adeta şöyle oluyor cennet dört kişilik e biz de dört kişiyiz zaten. Bir kişi daha gelirse yer kalmaz <gülüyor> bize. Bunu atalım demek gibi oluyor. yani Böyle dört kişilik bir araba gibi düşünüyoruz cenneti herhalde biz. Bu kadar basit olmamalı. Bu evet tarih boyunca e, bir yani cehennemle itham etme bir hastalık olarak hep var olmuştur. Ama şimdi internet vesaire gibi yayılan bilgi araçları e, yani Ebu Cehililer için kullanılmış veya işte bir o tip işte firavun için kullanılmış ifadeleri bir cami imamı için kullanıyor. Hac'tan dün gelmiş bir Müslüman için kullanıyor. Evet, bu tehlikeler var. Haçta da insan kafir olabilir. Bu mümkündür. Allah muhafaza buyursun ama olup olmadığının kararını Allah bilecek. Evet. Kul da biliyorum dediği zaman tehlikeli bir iş yapıyor. Hele hele birbirimizi ee, mesela çok daha basit, yaygın bir misal hocam. Ee, evet, rabıta konusunu örnek verdik. İşte filan e, devlet dairesinde memur olan, filan e, şu sistemde, şu görevi alan da müşriktir diye, milyonları aynı anda cehenneme dolduracak böyle nükleer bir karar gibi e, kararlar. E, Allah muhafaza buyursun, bunun vebali çok ağır kıyamet günü. Şöyle bir şey yani herhalde bu bölümde de ancak biz bu konuyu <gülüyor> görüşmüş olacağız. Ee, şimdi bu bir kişi iki kişilik bir iş değil malumunuz. Yani neredeyse bir akım oluşuyor. Bununla ee, bağlantılı. O, o yüzden yani, konuşuyoruz. Yani, akım oluşuyor. Bir cereyan oluşuyor. Ya bunun hani psikolojik altyapısı ne bu kadar bir. Yani hani bir kişi saptı Tamam o ne yapalım böyle bir aykırı bir tip falan Yani bir aykırı bir cereyan <gülüyor> ee, Bunun altyapısında ne olabilir yani e, Çünkü oranın da tedavi edilmesi gerekiyor Ben de bir kere böyle bir tanıdığım arkadaşım vardı Yani bugün diyor Herkes yeniden la ilahe illallah demeli Yeniden la ilahe illallah demeyeni ben işte mümin saymam işte anasına babasına kadar o sorgulamayı yapan e, tanıdıklarım oldu yani. E, böyle bir zihniyet yani. bu Bunun bir psikolojik altyapısına dair ne söylenebilir? Yani üstadım bir kere e, çok net bir şekilde şunu söylememiz gerekiyor. Bunun önlenmesi mümkün değil. Çünkü insanlar obozite olup çok yemek yedikleri gibi yani yemeği, evet. gıdalanmayı... Ölümüne neden olacak şekilde kullandığı gibi imani kavramları da obozite gibi kullanabilir insanlar. <gülüyor> evet. Yani bu normal. Efendimizin sağlığında da yapılmış bu. Ama ikaz etmiş. Ne yapıyorsunuz demiş. Bu din güçlüdür. Dinle iddialaşmayın altta kalırsınız buyurmuş. Ee. Bir itidal üzere. Ee. Sabaha kadar ee. namaz kılanı reddetmiş. Evet. Ayakta güneşin altında durup terliyim Allah için diyene otur oturduğun yerde ne yapıyorsun git gölgelem buyurmuş böyle <gülüyor> evet. ibadet olmuyor. Yani dinde yani o gün bile Peygamberimizi aşmaya çalışan aşma yani maksadıyla yani değil e tabi aklınca evet, müthiş evet. bir yani ibadet evet. yapacak gibi. Ee, bu sebeple imani konularda bir aşırılık hastalıktır. Bu hastalığa yer yer e bireysel de olsa insanlar kapılabilirler. Bizim asrımızda şöyle bir sorun var. Birisi Avustralya'nın bir köyünde ben kafamın üstünde yürüyeceğim artık ayaklarımda güneş görsün diye bir mezhep kursa herhalde evet. bir 50-60 bin taraftar bulunur Facebook bulur. sayfasından yani. O gün bir taraftar bulur herhalde. Ben de diyorum sokakta yılan oynatsanız Etrafımızda bir grup toplarsınız yani. E Hindistan'da toplanıyoruz <gülüyor> Toplanıyor, zaten yani evet, evet. uzaktan seyredilir de yanına sokulmaz gene insanlar evet, herhalde. Evet. Yani bu sebeple taraftar kolay bulunabiliyor. Ben daha önceki derslerde de sık sık zikrettim bir meşrebi olan asabi kırama kadar silsilesi dayanan mürşitlerin etrafında İslam yaşanmalı Üstadım. Evet. Yani bu eline her diploma alan ya da her mikrofonun karşısında geçen her kitap yazan istediği gibi konuşabilirse bu liberal bir İslam'a doğru götürür bizi. Bu sefer eline silah alan da Allah için adam öldürür. mikrofonu alan da if ifsad eder. Onu da Allah rızası için yapar Üstad. Kur'an bile çoluk çocuğun elinde tartışılan bir kitap haline gelebilir mi Allah? Yani bu baş fikir başı boşluğu diyelim ya da irşat vazifesiyle Allah'ın mükellef kıldığı kullarının oturup tespih çekme hakkı yoktur diyorum ben. Oturup tespih çekme zamanında değiliz. Köyümü, kasabamı dolaşıp bizim tespihimizi insanlara Rabbimizi hatırlatmak, cemaat ruhumuzu hatırlatmak olmalı. Yani dili çalışabilenler, e, cebinde parası olanlar, Allah için bir şeye muktedir olabilenler kendilerini düşünmemeli. Farzları yerine getirmeli, nafile olarak da ya sadece kendi küpünde çalışmamalı. E, yani bunu şöyle diyelim farzlardan zaten tavizimiz yok, vaciplerden yok ama nafileleri emribin marufa irşada ayırmalıyız. Evet, güzel. Yani güzel. bir üniversite talebesi farzları yerine getirmeli, ondan sonra da bir kişiyi daha öğle namazına götürmeyi öğleden sonra sünneti 4 rekat kılmaya tercih etmelidir. Evet. Hocam Allah razı olsun. Yani büyük günahlara devam edeceğiz öyle anlaşılıyor Günahlar büyük olunca Evet yani onlar önemli hassasiyet noktaları Hepimiz kendi zihin yapımızı hayatımızı tahsil etmeye uğraşıyoruz Onlara bir miktar daha devam ederiz inşallah, inşallah. Değerli dinleyiciler İslam'dan Hayata Ölçüler programında beraberdik muhterem Nurettin Yıldız hocamla bendeniz Ahmet Taş getiren yeni bir programda buluşmak üzere hayırlı günler diliyoruz efendim. Sağlıca.